Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri Dünya'yı Okumak programından hepinize merhaba. Ben Aytaç Timur. Yine Açık Dergi içinde yayınlanan Dünya'yı Okumak'ta birlikteyiz. Bugün bugün Ayşegül Akbulut Çetin kol, konuğum. Ayşegül Hanım, Açık Radyo'ya hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? İyi misiniz? Böyle güzel bir sonbahar sürüyor. Evet, gayet iyiyim. Ee, şimdi çok daha iyiyim. Açık Radyo'da olmaktan, sizlerle birlikte olmaktan. Çünkü zaten takipteyim. Tabikasınız. <gülüyor> İzmir Kitap Fuarı'nda da hem söyleşiniz hem imza etkinliğiniz vardı. Nasıl geçti fuar? Fuar beni çok heyecanlandırdı. Çok özenle çalışmışlardı. Ee, ve fuarın ilgisi de güzeldi. İzmirliler güzeldi. Ee, dolayısıyla o çocukların coşkusu. Sanıyorum ben de biraz ara vermişim. Ee, dolayısıyla bir arada olmak çok çok güzeldi. Yani e, yayın evi adına da bizler adına da çok keyifli buluşmalar oldu. Ben sevdim İzmir kitap varlığı. ilk defa katıldım İzmir çünkü. Ayşegül Hanım siz hem çocuk kitabı yazıyorsunuz hem de çocuk kitapları üzerine yazıyorsunuz. Şimdi evet. eskiden, eskiden <gülüyor> çocuk kitaplarını genellikle öğretmenler seçerdi. Şimdi son dönemde Son dönem dediğim bir halide zamanlar bahsediyorum tabii ki. Veliler de bu sürece dahil olmaya başladılar. Önce kendisi okuyup sonra çocuğuna okutanlar, içinde örneğin şiddet unsurları var mı ya da erotik bir takım şeyler var mı diye bakanlar gittikçe daha çok insan özen gösteriyor. Ben bu konuda da çok çok iyi oldunuz. hatta bence uzman olduğunuz için buradan başlamak istiyorum. Sizce bugün, bugün ister ilkokul olsun ister okul öncesi olsun çocuğuna kitap seçerken bir veli hangi kriterleri gözetmeli? Şimdi aslında bu o kadar böyle kapsamlı bir konu ki çünkü bizim önce şu ayrımı çok iyi yapabiliyor olmamız gerekiyor. Niçin kitap arıyoruz? Ee, yani kitap okumak her zaman e, işin edebi tarafına baktığımızda bizler kendimiz için bizler derken yetişkinlerden söz ediyorum nasıl kitap seçiyorsak e, çocuklarımız için de süreç aynı şekilde olmalı Yani o kısa okumak için iyi bir okur olmak için ve iyi bir okur yetiştirmek için çocuklarımıza da kitap seçiyor olmalıyız yani burada kriterle başlıyor aslında konu kriteri ne olarak koyduğumuzda başlıyor fakat e, çocuklar sadece bu alanda değil pek çok alanda e, yani maalesef bu dünyanın problemi e, daha yeni yani bu yüzyılda yeni yeni fark ediliyorlar. Yani çocuklar Uluğ e, çağı diye bir dönem var yani bir an evvel bitirilmesi gereken bir süreç değil bu. Fakat hep öyle olunması gereken yani yaşanıp bitirilip hemen bir yetişkinliğe geçirilme, geçirilmesi gereken bir dönem olarak kabul edildiği için e, bu e, işte kitap seçmek ya da benzeri konularda işte okullarla beraber e, gelişiyor. E, fakat aslında durum öyle değil yani neden kitap okuduğumuz kendimiz için neden neden seçiyorsak. Çocuklarımız için de aynı mantıkla kitap seçiyor olmalıyız. Ee, okulların seçtiği kitaplar e, işte bizim hani güdümlü kitaplar dediğimiz tamamen e, okul e, müfredatı üzerinden ilerleyen kitaplar oluyor. Şimdi bunların da tabii pek çok e, tık atarak ilerlenmesi gereken kitabın içerisinde arananlar var. Yani bizim işin edebi tarafından baktığımızda ee, günün sonunda mutlaka bir şeye bağlayan çocuğa bir şey vaadeden ve bunu da açık açık yapan yani demek ki şöyle şöyle olması gerekiyormuş diye e, öğreten kitaplar. Fakat biz e, ebeveynlere daha çok işin bu tarafında bunlardan kaçınmamız gerektiğini söylüyoruz çünkü bunun bir keyfi yok. Çocuğun keyif alacağı kitaplara önleniyor olması gerekiyor. Şimdi diğer taraftan baktığımızda mesela... Ayşegül Hanım, yine... Ayşegül Hanım çok özür dilerim bir araya girebilir miyim çok özür dilerim. Tabii. Yani şunu mu anlamalıyız öğretmenlerin birinci önceliği bu kitapla ben bu öğrenciye ne verebilirim? Ne öğretebilirim. Ne öğretebilirim evet. ama verinin önceliği bu olmamalı diyorsunuz değil mi doğru anladım? Evet ha, evet bu bir buradan kültür. Yürü buradan yürüyelim, buyurun. Evet bu bir kültür dolayısıyla kendimiz e, nasıl kitap okuyorsak çocuğumuzun da o şekilde kitap okuyabileceğini düşünerek hareket ediyor olmamız gerekiyor. Buna çok e, yetişkin gibi çocuğa bakalım demek istemiyorum çünkü e, çocukluk da çok özel bir dönem fakat onların da çocuğun da zevki Odaklı gitmek lazım. Tabii ki bir takım şeyleri içinden ayıracağız. Yani e, bir kere çocuğun anlayamıyor olacağı yaşının çok seviyesinin üzerinde kitaplar zorlayıcı olur. Ama 10 e, yaşında bir çocuk 5 yaş için... Uygun görülen bir kitabı Dönüp okuyabilir e, Fakat öğretmenler ya da e, Ebeveynler burada da e, telaşa Kapılıyorlar yani Çocuklarımıza kitap seçerken Anlayabilecekleri Çocuk diliyle yazılmış Onların e, Zihinlerine hitap eden Kitapları seçebiliyor olmamız lazım Yazar takibi önemli Önemli yazarlar e, Bir klasik telaşı vardır Mesela Özellikle ilkokul döneminde hemen klasiklere başlasın. Çocuklar klasikleri okusun. Mesela o, o dönemin e, kitaplarıdır ve tabii ki okusun. Ama ileride kendi seçerek okusun. E, klasik okumak, e, kitap okumak anlamına gelmiyor. O dönemin yazarlarına ait kitapları onlar. Şimdi de çok iyi yazarlar var. Dolayısıyla iyi yazar takibi, iyi yayın evi takibi ebeveynlerin çok işini kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. E, konunun ilk başında sizin bahsettiğiniz işte içerisindeki e, hoş olmayan kelimeler e, doğru bulunmayan işte ayıplı diyebileceğimiz sözcüklerin ya da konuların geçmeyeceği e, dolayısıyla doğru yayın evi ve doğru e, yazar takibiyle de bu söz konusu tamamen bertaraf edilmiş olur zaten bu gibi kaygılar. Şimdi bu ilkokul ve okul öncesini düşündüğümüzde İşim bir de görsel tarafı var. Hı hı. Bana kalırsa bir de e, tartışılması gereken kağıt tarafı var. Önce görsel tarafı ile ilgili görüşlerinizi e, almak istiyorum. Burada Türkiye'de Türkçe yayınlanan kitaplarda sizin görüşünüz nedir? Okul öncesi ve ilkokul için öğrenciler görsel olarak yeterince estetik kitaplarla karşılaşabiliyorlar mı? Ee, şimdi bu beş sene önce gelen bir soru olsaydı... ...bunun cevabı hayır olacaktı. Hı hı. Ee, şimdi... E, ...Evete çok yakınız. Ee, artık daha güzel... E, ...daha e, görsel içeriği bol olan... ...farkındaysanız e, çok yoğun anlamda... ...yazısız kitaplar e, yoğunlaşmaya başladı. Tamamen görseller üzerine olan... Bunlar da çok umut verici gelişmeler çocuk edebiyatına bakıldığında. O yüzden ben güzel buluyorum, şanslı buluyorum. Yayın evlerinin bu konuda çok daha incelikli düşündüklerini gözlemliyorum. Dolayısıyla da artık var ve iyi bir kütüphane edinmek isteyen Çocuklarına e, okul öncesi ya da okul çağında çocuklarına doğru kütüphaneyle tanıştırmak isteyen herkes için e, ülkemizde de güzel yayınlar söz konusu. Fakat e, her zaman olduğu gibi bu işin e, ucuzu, pratiği ya da e, başka... E, ...bilinçler için, başka çıkarımlar yapılması için hazırlanmış olanları da var. E, ama bunları e, gerçekten iyi bir okur yetiştirmek isteyen bir ebeveyn çok rahatlıkla ayıracaktır. Peki burada bir kitapta, bir çocuk kitabında e, metin mi, görsel mi, bunların dengesi bu konularda ne düşünüyorsunuz? Çünkü bazı kitaplarda dikkat ediyorum ben, yazarıyla çizerinin isimlerini aynı büyüklükte yazarlarken yerleri çizeri bir tık daha küçük daha gölgeye koyuyor e, o, Oysa ortada değil mi, anlatılan bir hikaye var e, burada sizin görüşünüz nedir yani hmm, hangisi nasıl anırsam birdım <gülüyor> yani böyle <gülüyor> yo, yo, gayet iyi anladım e, Aslında bu e, yani bu taraftan çok e, bakılmaması gerektiğini düşünüyorum yani bu bir fragman işi değil e, Çünkü e, orada Öyle yazarlar var ki e, bazen e, ben bir taraftan şöyle düşünürüm. Yani hani yazabilmek ve aynı zamanda çizer de olabilmek çok kıymetli bir şey. O zaman çok güzel akıyor kitap. E, çok daha anlaşılır oluyor. Çünkü iyi bir e, metin için iyi bir yazar bulmak durumunda kalıyorsunuz. Şimdi o zaman da İşin rengi biraz değişiyor. Yani o iyi yazarla buluşabilmek, doğru o iyi çizerle özür dilerim buluşabilmek, o metni doğru aktarabilecek çizerle aynı bakış açısına kafaya gelebilmek çok önemli. Tabii burada editör devreye giriyor ve yayınevi ama. Ee, burada biri kıymetli diğeri az kıymetli diye bir şey yok bence kitabın ruhunun nereden çıktığı çok önemli yani bir yazar tarafından mı fakat bir çizerin bir hayali fakat kelimelere mi dökemiyor bu çok önemli ee, zaten e, hani çok iyi dediğimiz literatüre geçen e, birçok yazar da bunu hiç önemsemez e, hatta e, birçoğunun da Çizme e, işin e, çizer tarafı e, yüksektir ama bunu önemsemez. Yani bu, bunun çok önemli bir detay olduğunu düşünmüyorum. Fakat çizimin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle okul öncesi dönemde. Çünkü sessiz kitaplar da e, çok güzel sadece çizimleriyle duyguları aktarabiliyor. Herkes farklı çıkarımlar yapar ama temel duyguyu Sadece kelimesiz de verebiliyorlar. Dolayısıyla birbirinden daha az kıymeti diye bir şeyin söz konusu olabileceğini düşünmüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, dünya okumakta Ayşegül Akbulut Çetin Kolla çocuk kitapları üzerine konuşuyoruz. Ayşegül Hanım burada dinleyicilerimize ben sittingten bir parça dinletmek istiyorum. Oo. Sever misiniz? <gülüyor> Çok. Geçemiz zaman... çıkıyordu. <gülüyor> Onun e, bu arada Spotify'da en çok dinlenen şarkısını seçtim ben de. Shape of my heart'ı dinliyoruz oh. ve devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ayşegül Akbulut Çetin Kolu'la çocuk kitapları üzerine konuşmaya devam ediyoruz. En, en son çizerle Metin e, yazar mı, Metin, çizer mi bunları konuşmuşken, şimdi buradan <gülüyor> Hayallerin Gücü Adına'ya gelmek istiyorum ben sizin kitabınız. Sizin kitabınızı evet. bir Rus çizer, e, evet. görsellerle evet. bezemiş. Şimdi ben şahsen hani böyle kültürler arası bu geçişleri kıymetli buluyorum çünkü gerçekten e, benim gözlemleyebildiğim kadarıyla çizerlerin yetiştiği coğrafya ile çizimler arasında bir bağ var, tıpkı evet. yazarların yetiştiği coğrafya ile metin arasında bir bağ olduğu gibi. Elbette böyle iki farklı kültürden. Yani siz İstanbul'da yaşayan bir Türk yazarsınız, e, Catherine'de Rusya'da yaşayan bir Rus çizer. Hı hı. İkisi bir araya geliyor e, ve az önce de siz bir bütünlükten söz etmiştiniz. Bu kültürler bir araya geldiği zaman e, bu bütünlük nasıl mümkün oluyor? Daha mı zenginleşiyor? Bir şeyler kaybediliyor mu? Ne düşünüyorsunuz? Hı hı. Aslında çok güzel oldu çünkü... E yani gözlemimin dışında birebir kendi tecrübem üzerinden gittiğimde belki daha anlaşılabilir olabilirim ne demek istediğim konusunda. Ee, bu, bu harika bir örnek çünkü e, bu e, kitabı ben e, yazmıştım metinler hazırdı. E, fakat tabii ki kafamda da e, işin diğer tarafında hayal ediyordum nasıl bir şey olabileceğini. E, fakat e, yayınları sayesinde Ketrin'le bir araya gelip e, ondan ilk yazımda geldiğinde benim kafamın içindekilerle bunlar bambaşka şeyler olduğunu gördüm bir anda. Fakat e, benim yazarken bile o yazar e, disiplin içerisinde bile atladığım birçok şeyi Ketrin benim önüme serebilmişti. O çok güzel oldu. Ee, mesela kitapta hayallerin gücü adına da bütün görsellik boyunca e, kitabın ana karakteri olan Ambre'ye bir köpek eşlik ediyor. Böyle bir şey e, metinlerde yok. Benim hayalimde de yoktu. Zihnimde de yoktu yazarken. Sadece kitabın bir bölümünde e, Ambre'nin hayalleri arasındaki köpeklere... Konuşmayı öğretmek vardı. Bir, bir, bir cümle. Ama Ketsun buradan bunu alıp yürüyüp bütün e, hikaye boyunca Amre'ye eşlik edecek e, bir köpek yaratmıştı. Bu, bu çok güzel oturdu ve bütün hikayeyi okumadan bile e, Amre ve köpeğiyle sadece görsellerine bakarak takip edebilme e, güzelliği getirdi. Ya da bazı konularda. E, bir takım şeyler önerdi. Yani kitabın içerisinde benim çok daha devleştirdiğim ama ondan gelen çizimlerde çok daha gölgede kalan bir takım olaylar vardı. Ama böylesi daha güzeldi. Çünkü o da bir çizer gözüyle çocukların o okuma bilmeden tatlı telaşıyla... Kelimelerin değil de görsellerin onların hafızasına nasıl yer edeceğine bakarak kendi alanında güzelce ilerlemişti. Bu açıdan çok kıymetli. Dediğiniz gibi bunun kültürler arası bir ilişki oluyor olması da bambaşka şeyler getirdi. Mesela kitabın içerisindeki çok daha... E, Rusya ya da Türkiye'de bizim çok sık görmediğimiz e, bir aslında e, siyahilik ama bizim e, kitabımızın içerisinde var. Oradaki karakterlerden birini öyle çizmeyi tercih etti ve aslında çok da hoş oldu. Yani iki farklı kültür ...kendisine de ait olmayan başka bir kültürü de içerisine almış oldu. E, bu mesela benim bir yazar tarafında hiç düşüneceğim bir şey değildi. Bu kitabın önünü de açan bir şey oldu. E, farklı dillere, farklı kültürlere aktarılması konusunda. E, o yüzden bu işbirliğini e, anlatmak güzel oldu. Çok güzel bir soru oldu bu. Ee, Şeflerim, benim bildiğim kadarıyla siz çocuk kitapları üzerine yazılar da kaleme alıyorsunuz, görüşlerinizi kamuyla paylaşıyorsunuz. Dinleyicilerim size nerede anlaşabilirler? Ben T24 şey üzerinden de e, çocuk kitapları paylaşıyorum. E, onun dışında o ne diyor? da da e, yazılarımı paylaşıyorum ama daha çok kendi Bir Daha Oku Anne e, profilimden sosyal medyada e, sık sık paylaşıyorum kitap yorumlarımı. E, çocuk edebiyatı yani, e, araştırmalarım. Yani Bir Daha Oku Anne'den sizi gayet takip edip yazılarınızı ulaşabilirler değil mi? Evet, evet bütün yazılarımı orada paylaşıyorum e, ve e, tamamına ulaşmak istediklerin e, ana nokta Bir Daha Oku anne. Peki bir daha oku anne de eminim size DM'den pek çok özel soru geliyordur. Onları yanıtlıyor musunuz? <gülüyor> evet onları yanıtlıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Ee, aslında en çok doğrudan geliyor. Yani hani çocuklar ve çocuk edebiyatını daha çok konuşalım istiyorum ama çok daha bireysel yapmayı tercih ediyorlar. Ee, kendi özellerinde, kendi çocukları özelinde e, sorular yöneltiyorlar. Ee, ama bunu genel olarak mesela bir yorumun altına yazmak yerine DM'den daha çok paylaşmayı tercih ediyorlar. E ben de saygı duyuyorum, oradan cevaplıyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum Aşıklı Bence çok e, zihin açıcı bir sohbet oldu. Açık Radyo'ya, Dünya Yok katıldı. katıldınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, her zaman dinleyici olarak Açık Radyo'ya katılıyordum. Şimdi e, bir iki sözümün de e, burada yayınlanıyor olması e, beni çok memnun etti. Ben teşekkür ederim. Bizim Ayla radyomuz şey. biliyorsunuz dünyanın bütün seslerini, öğrencilerini, evet. hepsini Açık Radyo. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgilerimle. Sevgili dinleyiciler, dünyayı okumakta bugün hayallerin gücü adına... Çocuk kitabının yazarı Ayşegül Akbulut Çetin Koç'la hem çocuk kitapları, çocuk edebiyatı, kitap nasıl seçilir üzerine konuştuk hem de Ayşegül Hanım'ın kendi kitabı Hayallerin Gücü adınıyı konuştuk. Ama sizin de duyduğunuz gibi Ayşegül Hanım'ı bir daha o kanaldan takip edip siz de çocuklarınızla ilgili kitaplar seçebilir ya da ona sorular sorabilirsiniz. Dünyayı okumaktan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki programda yeni bir yazar, yeni bir kitapla buluşuncaya değin. Ben Aytaç Timur, hepinize esenlikler diliyorum. İyi haftalar.